s s s s s Ve 1 Sesli Meram 328 Karşı Radyo 200 5 Ekim 2021 dinlemekte olduğunuz program Sesli Meram Bir avaz bir tahayyül içerisinde ortaya serilenler bir meram bir arzi hal bir durum tahayyülü Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar vahlar ve tühler Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor bir kere daha. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Gözümüzün önünde cerraatin yükseltildiği hayat hakkının ve bununla beraber sorgulanabilir tüm meslelerin üst olunduğu, yıkıldığı ve gerçekliğin yetirildiği bir menzilden seslenmeye çalışıyoruz gerçekliğini yitirmiş bir menzilde hayatın esamesi için hangi bildirimde bulunursak bariz bir fayda sağlanır bunun derdiyle yanıyoruz, bunun derdiyle tutuşuyoruz ortalamanın üstünde, ortalamanın ötesinde müştereklerimizin yerli eksan edildiği ve daha az kesintisiz bir biçimde bütün bir sahnede hemen hemen ikiletmeksizin devamlılığı sağlanmış bir kötülük döngüsü içinde yol ver otanın kaybedildiği bir güncellikte hayat mefhumunun anlamı yani neye tekabül etmektedir Biçimlendirilmiş olanın eksik dedik taşımadan bir yıkım döngüsünün bizatihi var edeni, taşıyan ve güncelleyen olduğu bir zeminde hayatın ehemmiyeti nasıl bildirilecek ve nasıl sorgulanacaktır? Göz göre göre eğitim, tüketim ve tükeniş dört bir yanı sarıp sarmalarken, her günü biraz daha fazla baskı unsuru oluştururken, dört bir yanda benzeş cümleler tabii ki bir de nutuklar zikredilirken ortaya çıkan irini nasıl okumalıyız sahi ama de. Tükeniş sanmanın orta yerinde, cerahat yeniden ve yeniden imal ediliyor artık. Hayata ait, ona dair olan hiçbir kelamın duyulmadığı, onca var edilmiş yalanın bırakın fark edilmesinin tedavisi için hamle etmeyi, her şey çok daha çok kötü kılınsın diye çabalıyor Muktedir. Erk Muktedir, iktidarın ülkesündeki yeni ülke formunun, bütün normatif mevhumunu alaşağı etmekten gayrısını var etmediği gün bir gün daha belirgin kılınır. 20 koca yıllık tüm o iktidar pratiğinin nasıl bir cendereye dönüştüğünde nişanesi düşüyor günceye. Hemen her anlamda itimi önceleyen, zayiat verebildiği kadarını yeterli görmeyi de çok daha ağır ve çok daha hazini için biteviye kılmanın ikliminde hayat ne haldedir saydende, ne muğlak ne mübalağa bir tanımlama halinde cerahatin deney sahnesi kılınmış ola gelen bu yerdeki o hayat imgesi tarumar edilendir. Aralıksız pert edilendir. Gördüğümüz, yaşadığımız şeyin bundan ötesi olmadığını artık can yakıcı bir biçimde barizdir. Tümden dibe doğru çekilen ve aralıksız karanlığın kollarına reyin edilen, bir bu bildirilen o yer mesele değil midir, hala hiç değil midir? Umudun paçavraya dönüştürüldüğü, ümit varlık meselenin hem ama hep bir biçimde hiçe sayıldığı, yok yere değil de bile isteye cürmün, salt sırf cürmün güncellenmesinin yolunun harçlandığı yerde hayat neye tekabül edendir? Güncenin satır aralarında yerleşen her devlet hamlesi, hemen her yerden çıka gelen şiddet parametreleri, eylemsellik ve kararlılık vurgusunda ortaya saçılan ve daha fazla önemsenen kötülükle beraberindekilerle birlikte bir uzamdaki yaşam akti kökünden zehirlenir. Açık bir biçimde yıldırıdan bir menzil istikameti var edilendir. Kötülüğün pik yapmasındaki o aralıksız hal ve ceraatin boyunduruğu ülkeyi gösterir. O boyundurağı reyinizdir. Ülkeden geriye herhangi bir şey kaldıysa şahit. <gülüyor> Evrensel Gazetesi geçtiğimiz hafta Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonu Türk İş'in raporuna göre yıllık gıda enflasyonunun %24.6 olduğunu kaydetti. Rapora göre Türkiye'de 28 ayın en yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı bildirilir. Ee, Eylül'de aylık %4.18 yükselmiş gıda fiyatları. Eylül'de yıllık %24.56 yükselmiş. Öncekisinde %20.78. Açlık sınırı 3400, 3049 TL. Yoksulluk sınırı da hepimiz için 9831 liralarda. Gıda enflasyonu aylık %4.18. 12 aylık %24.56 oranında artmış. Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre 4.18 arttığını ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3.049 lira yoksulluk sınırında 9.932 TL'ye yükseldiği açıklanır. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılırken 3.5 asgari ücret ancak yoksulluk sınırına erişebilir. Türk İş raporunda yapılması gereken en düşük Geçim maliyetini karşılayacak ücret gelir seviyesini yakalamak ve satın alma gücünü bu seviyede koruyarak refah artışından pay vermektir ifadeleri kullanılır. Bahsettiğimiz şeyin üzerine bugün Türkiye'deki enflasyon rakamları da ortaya serilir. %20'lerdedir. Yani %20'nin bandına çıkmıştır zaten çoktan. Ama gelgelerim ki muktedir için her şey e, toz pembedir. Çünkü tarım kooperatif dedikleri bir kendi yaptıkları bir kooperatif unsurun marketinde yaptıkları 300 küsür liralık alışveriş A101 dedikleri kendilerine ait yine kendi cephelerine ait bir e, indirim mağazasında daha da ucuza mal olur. Ben bir fiyat farkı göremiyorum falan derler. O arada doğal gaz yapılır, o arada çaktırmadan elektriğe düzenleme gerçekleştirilir, daha sonra itiraz üzerine bunun sanayi alanında olduğunu bildirme gereği hisseder EPDK. Halbuki çoktan yansıyan yansımıştır zaten, ataların alan Üsküdar'a geçmiştir. Suya zammı yapılmıştır, arada sigaraya, arada içkiye, belirli belirsiz küçük nüvelerle dokunuşlar gerçekleştirilir iPhone 13 gazı konuşulurken iPhone 13'ün parası kadar bir iPhone 13 parasını da vergi olarak devlete vermemiz gerektiğinin muştulanması ve sorgulanmaması. Hani lüks içinde yaşıyorsunuz ya onun için falan deyip bize hepimize fırça atmaya devam eden bir baba yiğit devletimiz vardır. Ama baba buraya kadardır. Çünkü laf edebildiği kadarıyla ve hayatımıza müdahale edebildiği kadarıyla kendine varlığını gösterir. Bununla beraber bir hayat akışı bırakılmaz tabii ki. Söz konusu olan şeyler hayatımıza dair sesli işler sesli meramda. Ee, Noam Chomsky çağımızın önemli düşünürlerinden biri. Hem bir anarşist hem bir sosyalist akımın farklı nüvelerine değiniyor. Onun sözlerini ele alan bir proje gerçekleştirildi. Noam Chomsky'nin e, var ettiği cümleler, var ettiği meram müzeye dönüşmeye başladı. Zero t, In Urbina ile beraber bir EP yayınladı. Bu EP'den Modified parçasıyla başladık programı. Şimdi Self Destruct parçası gelecek. Bütün nüve ve ortaya serilen im aslında Chomsky'nin meramı ve bu meramı nasıl bir yorum getirilebileceği üzerine detaylar. Arkasına Fish ve Luciano, Way of Life gelecek. D&B Digital'dan bu hafta yayınlanmış olan EP'den gelecek. Kulak verelim Arkasında tekrar sesli meramda. <gülüyor> <herhalde>. Karşı vayda <gülüyor> <adı> <var. gülüyor> these are limitations the modes of cognition initially Şirada da devam ediyor. Fişi ve Luciano'yu Beraber konuk ettik. Ve of life diyen BB Digital'dan gelmişti. Dediğimiz gibi Hayat çok parçalı. Bir meramı, bir arza hali ve bir durumu Ortaya serdiklerinde Ortaya serilenler ve yapılanlarla Beraber o ortaya serilen ingenin Aslında hepimize karşıt Olduğunda göstere geliyor. Gerçekliğini yitirmeye yüz tutmuş. bir Hangi söz var edilmiş olan eksiltmeyi Sahi ama sahiden anlaşılı kılabilecek. Yoksulluk bu ülke nezdinde doğrudan var edilmiş ve artık bu sahnenin yegane ayrışması kılınmış haldeyken önce bahsin üstüne her gün biraz daha ve her gün bir kere daha denilerek sonunda yoksulluk herkesin ortak payda kılınıyor. Yaşatılan Günce'nin her bir dönemeci her bir anının bir muğlak olmayan tahakküm etme parametreye tesliminin var edilmişse <gülüyor> Mesele değil midir? Bir yaşam hakkının ta kendisine dahi kâfi gelmeyecek o düşük ücreti, asgari ücret olarak var eden devletlinin kanunlar gibi har parman savulması savunması, hala savurabilmesinin istikameti her neyi var edecektir küçülmeden gayri. Sayışta raporundaki çarçur edilen milyarlarca liranın hesabesinin yanında hiçbir sıradan hakkının tanziminin bile isteye var edilmediği yerin hesabı ne olur? Kim fark eder? Bunca afaki o çürümenin eksiltmenin ta kendisini nasıl Bütünüyle yaşam hakkına karşıtlığın artık arşa alaya çıktı biziminde. her şey sıradanın aleyine işlenirken ve güncellenirken yolu nereye çıkartacaktır e asgari ücretli hepimiz. Bunun yanında barınamıyoruz hareketinin eylemleri devam ediyor. Bu öğrencilerin aynı zamanda geçinememe problemleri ki 650 lira gibi bedelle ve bursla hayatınıza devam edin buyurur muktedir. Gelsin kendisi geçinsin diyeceğiz ama onlar şu anda işte milyanları milyonları milyarlar milyonlar, milyanlar bunları iç etmekle ve paylaşmakla meşguller daha doğrusu pay etmekle meşguller ve sürekli bu pay dişler devam ediyor. Bunun ve defaatle yenilene gelmiş öğrencilerin seslendirdiklerine karşı bir yorum yok bir yaptırım yok. Ama sürekli bir iyidiş etme, sürekli bir engelleme ve sürekli bir bunda da gezi potansiyeli görme hay Allah falan deyip gezi potansiyelini görebilme devam ediyor. Bu arada Yaşar Usta portalın paylaştığı bir görüntü var. Kayıt toplayıcılarının depolarına plastik verim, bize gazıyla saldırılıyor. 10 kişi gözaltına alınıyor. İstanbul Esenkent'te polis ve zabıta ekipleri katı atık depolarına baskın yapıyor. ve Baskında bir atık kağıt deposunun yakıldığı öğrenirken en az 11 içinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Zulmün bir yolunu yeniden buluyor kahrolası zahire kolluğu. Düzeni içinde kendi başlarını rıza, rızık çıkartmaya çalışan insanların bu kaçıncı saldırısı o devletin. Mazlumun neferi olduğunu zikrederken Firavun'un ta kendisine dönüşmekte her neyin nesidir ki ne yapsın bu insanlar sorusuna yanıt verilmez düzen kendi normlarını üretmeye devam ediyor. İşte o Disgar'ın araştırmasında mesela bugün fiyatlar tırmanmaya devam ediyordur. Eylül 2020'de 11.75 olan resmi enflasyon. Eylül 2021'de 19.58'e yükseldi. Bir önceki yıl 14.9 olan gıda enflasyonu %28.8'e yükseldi. Üretici fiyatları bir yılda 14.33'ten 43.96'ya yükseldi der Diskin sesi. Paylaştıkları ve var ettikleriyle bu ülkenin dönüşümünün nereye doğru olduğunu da artık gizli saklı bırakmıyorlar. Zaten her şeyi ortaya seriyorlar. Her şeyi ortalıkta var ediyorlar. Ve bununla beraber News Israel 13 kanalı Baş Efendi'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa edip yerini Hulusi Akar denen meymenetsizin geçeceğini bilir. Ha bunu da yiyen var mı? Bilmiyorum ama e, belki yiyorlardır diye paylaşmaya da devam ediyorlar. Eee Olduğu kadar herkes kimin e, nereye ne karıştıracağı ya da nasıl karıştırabileceğine dair bir yorum da ortaya seriliyor. Ve bununla beraber işte ülke düzeninde bölünmeye ve parçalanmaya devam ediyor. Hani o e, paydaş olduğumuz müşterek payısı, yoksulluğa paylaşılıyor. Bu arada hasın fiyatı, has altının fiyatı 503.5. Altın geceleri 9 liralar, sabahları 8.86 ile 8.90'lar. eurolar 10.314 liralar. 10.31'lar. Ve ee, e bununla beraber işte artmaya devam eden MTY'ler, güneşli zamlar, onlar, bunlar ve şunlar artık barındırmayan, artık mekaniği patlamış, artık e, tek bir an olsun güncelliğinde hayata dair yer bırakmayan ve bununla beraber de fiyatı çok uygun denilip hizmet yapıyoruz abi biz bahsinin var dildiği yerde. Çeşitli marketlerde %0 faizle banka kredisiyle alışveriş yapabilmeler. E, bebek yardım e, besinlerinden işte tutunda kuru yemişlere, Kuru yemişlerden tutunda işte beyaz peynirlere pek çok yerde artık gözümüzün önünde gerçek kılınmış olan işte koruma bantları, güvenlik bantları şu emniyetler, bu emniyetler falan deyip insanlara hakaret ediyorlar. Onlar dizi fizm izleye çevire durursun. Biz hizmet edip tarih yazmaya devam ediyoruz demiş başa Efendi. Eylül ayı itibariyle zaten o filmin ne olduğu da %20'ye yaklaşmış olan enflasyondan belli olur. Sonuna hayır olsun. Bu arada bir küçük detay. enabız uygulamasındaki verilerin ele geçirilip hack sitelerine satıldığı iddia ediliyor. Konfliktere e haberi. Açık arttırmaya çıkmış bir bilgi yumağı da her şeye yeten güçlü ülkenin sağlık portalı her yana açık kapı ile donatılmış. Hasta haklarının içe sayıldığı bir veri tarlasına dönmüş. Sonumuz hayır olsun. Böyleyken böyle yani. Hani siyasi merkez kendi içerisindeyken bir merkür retromuz eksikti. Merkür retrosuyla da ağzımıza sıçmaya devam ediliyormuş demek ki. Bir de yandan bu çıktı. Ee, hepsi birbirinin içerisinde kümülatif. Hepsinin birbirinin içerisinde hazır meclis açılmışken, kürt sorununla ilgili e, bırbırlanırken devletli. Biz çözdük falan demiş ee, Sayın Başamir. Neyi çözdüğünde, nasıl çözdüğünde işte bu tarz şeylerden görüyoruz. Çenemiz düştü. Fishing Luciana Falcon Dive. Arkasına Senpai Cold Rain Life History Records'tan gelecek. Burası Sesli Meram Karşı Radyo'da hissedebilir. Farklı yüzeyinde gelişiyor ülke. Ee, ekonomik çöküşün yanında pandeminin yıkımı da çaktırmadan devam ediyor. Ee, i̇lerlememiz gerekirken dünya gerisinde, dünya ortalamasının gerisinde bir e, bağışıklığa sahibiz. Ve maalesef de galiba söylenen rakamlar her zaman olduğu gibi yine örtbas ediliyor. İnsanlar bir başlarına terk ediliyor. Bu ayrı bir yara. Ee, bunun yanında ırkçılık, mürteci karşıtlığı. Devam ediyor. Torbalı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nin ölümle sonuçlanan kavganın ardından evleri ve araçları saldırıya uğlayan Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu can güvenlikleri açısından mahalleden taşınmak zorunda kaldı diyebilir mülteci medyası. Bunun yanında eski Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğu söylenen Kahraman, anayasada değişmez maddeler olmasıdır. Külliyede görevli bir bürokrat eskisidir kendisi. Dini önceleyen ve bununla yönetilen bir ülke talebinde artık dikte ediyor. Ya tutarsa diye gölemaya çalmaya çalışıyor. Bir asır ve onca teşebbüs sonrasında bu ülkede neden demokrasi var edilemiyor? Neden geleceği yok? İkrarı gibi her şey eyuh artık. Hani din sabitlensin diyor. 60 ana yasasında din varmış gibi. Din sabitlensin diyor. Böyle ilerleriz deyip yola devam ediyor bir ülke. Kürt sorunu demiştik, onu bir toparlayalım, araya sıkıştıracağız. Ama onun öncesinde bir kanser hastası Ayşe Özdoğan, sadece bir Gülen, Fetullah Gülen ya da FETÖ, FETÖ hareketine ait bir kurumda eğitim eğitmen olarak çalışan bir insan, kanser oluyor ve cezasının infazı için polisler tarafından evinden alınıyor, Ekim'in üçünde. Bir insan canının 3 kuruş kılınmasındaki en net örneklerden birisi daha var diyor. Cana göz koyan devlet meydandadır. Takvime düşen bir yara haline dönüşüyor bu. Ekim 3 aynı zamanda e, katledildikten sonra terörist ilan edilen Hacı Lokman birliktir. Bu insanlar alınca ne pek ikeli olursunuz, ne FETÖ'cü olursunuz, ne olursunuz, ne olursunuz insan olmanın gerekliliği hani o mültecileri saldırmak. Hani sırf FETÖ kurumunda çalıştığı için o insanları daha en baştan yargılayabilmek ve yaftalayabilmek. Eğrileri vardır, doğruları vardır. Zaten ee, buna dair pek çok tespit var ama öyle bir muğlak karanlık bir şablon ki o 15 Temmuz ne soranı var ne sorgulayanı sonra olsun bu insanların canının hesabını bu devlet nasıl verecek onu da bilmiyoruz tabi. HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak Ankaya'nın Çankaya ilçesinin Cebeci mevkiinde geçtiğimiz hafta bir gün akşam 17 sıralarında katıllıyor. polisler tarafından. Daha sonra ısrarlı takibat üzerine ORA'nın TEM'e götürüldüğü, terörle mücadele birimine götürüldüğü bildiriliyor. Evet. Avukatları da görüşmek istedip Temşube'ye geçtikleri bildiriliyor. Orak daha önce de hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle 27 Kasım 2020'de gözaltına alınmış. Söz konusu tehditleri karşısına 18 Ocak 2020 tarihinde İnsan Hakları Derneği'nin Ankara Şubesi'ne de başvurmuştu. E, bu başvurmanın üzerine tabii ki soyut değil somut bir biçimde e, Ezgi Orak nerede diye bir kampanya başladı. Tabii ki bugün salı verilmiş. Ama işte o yaratılan küçük bir kaotik ortamda hemen insanların hayatına çökebilecek iradeyi gözümüzün önüne getiriyor devlet. Hayata dair emareleri Kürt sorunu varmış? Yokmuş. Kürt sorunu biz çözdük. Çözdük. Çözdük mi Çözdük. O bitti, bu bitti, şu bitti, peki ki bitti, cart bitti, zurt bitti falan deyip de e, bugün yayınlanan görüntülerde mesela Afrin geçiren Çeşitli çetelerin uyuşturucu üretim faaliyetlerinden İslam'ı dayatan şeriat akımını dayatan çeşitli faaliyetlerine birçok şeyde Türkiye Cumhuriyeti resmi co sponsor olarak yer alıyor ve bunun üstü örtülüyor ama illa HDP illa Kürt'e saldırı. Son birkaç ayda HDP siyasetinin üyelerine yönelik kaybettirme çabalarında onun üstüne insan kaçırılır bu devlet tarafından. Bir Kürt sorunu yoktur bu memleketin diye buyururken muktedir. Ta kendisi tarafından bizatihi hedef göstermelerin sonunda bir kere daha bir kayba çıkartılmak istenir. İyi de nereye kadar? Ezgi olarak daha önceden tutsak edilmiş, izi kaybettirilmek istenen ve bugün bir kısmı halen yok sayılan ve görülen insanlardan kaçıncasıdır ve böyle bol keseden... Demokrasi diye sallanıp durulurken en hakiki adalet bizde aman eşitlik derseniz bütün batı kıskanıyor lafı dolaşımlara sokulurken Orak kaçıncı insandır? Daha yeni İzmir'de HDP'li Deniz Poyraz'ın katledilmesi hakikatken ve buna dair hiçbir soruşturma gerçek kılınmazken o yıkıma dair, adalet ahibine dair tek bir hamle var dinmezken Orak gibi insanların bu ülke denilen platformda kendi sözlerini, siyaset ve eylemlerini savunmaları neden ne hakla engellenmek istedir? Cevabını bilen var mı? Sahiden var mı ola? Canan Joşkun'da dikende paylaşır bir haber. Onu da kısaca aktarayım. Perkin Elvan'ın annesi Gülşüm Elvan'la baba Sami Elvan'a baş amire hakaret ettikleri gerekçesiyle bir dava açılır. Bu davalar 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021 tarihli Perkin Elvan duruşmalarından sonra yapılan açıklamalar önüne sürülerek yapılır. Sami Elvan şunlara söyler. Bu sözlerimin arkasındayım. O demenin başbakanı olan kişi çocuğumu terörist olarak nitelendirdi ve eşim miting meydanlarında yuhalattı. Ben ben kimseye hakaret etmedim. sadece gerçekleri dile getirdim der. Ee, iddianameler ortaya sarılır ama Berkin Elvan ailesinin acısı Elvan ailesinin acısı bir türlü telafi ettirilmez çocuklara elinden alınan iki insana reva görülen dava süreci bu utancı bildirmeye kafi gelmiyorsa sahiden ne acı ne kafi gelecektir ki o yarayı var edenleri bildirmeye gezi başkasında sırasında katledilmiş insanlara karşıtlığı ve onları ayrıştırıp hala hedef göstermeyi bir türlü bitmeyecek bir kinle orada ortaklık için durulmuş özgürlük çağrısına kulağını kapatmaya devam eden bir ülkeyle elvan acıs ailesinin acısının Yarasına tuz dökmek hangi barışı her ne şekilde nasıl var edecektir? Bu dava süreçleri, bu itamlar, bu haftalar vesaire vesaire dönüp dolaşıp da geldiğimiz yerde bir çürüme, çürüme ve bir çukur karşımıza çıkıyor. Sempai, Chakra, Life Story, Korsan, arkasına FX909 çok sıkla konuk etmeye gayret ettiğim bir üretici, Pial Şimdi seslendirmede burası karşınızda. Meram Karşı Radyo'da ve Son Düzlük 200. programın finalinde bir bahis ortaya çıkıyor. Bu arada e, kümüyle beraber ve ortaya serilenlerle birlikte bir hayat akışının nasıl devletli kademesinde veya devletliler kademesinde nasıl engellendiği İsrail kaynaklı Pandora Papers'ın uluslararası araştırmacı gazeteciler komisyonunda 117 ülkeden 650 gazeteciyi birlikte yürüttüğü araştırmanın sonuçlarında Birleşik Krallık'ta 400 milyon sterlinden fazla mülk sahibi olan Aliyev ve dünya liderleri tabii ki Putin'ler, Macron'lar ama bizim başefendimiz hiçbir şekilde yer almıyor o kayıtlarda ya da bilerek sansürleniyor. Neyse bunun yüzünden Facebook, WhatsApp ve Instagram'lar çökmüş. Twitter bazen geliyor gidiyor. Telegram Allah'a emanet. Böyle gidiyor. Bu belgelerin ışığında pek çok detay ortaya çıkıyor ki o savaşlar, bu savaşlar, şunlar, bunlar niye oluyor? İşte bunu da bir yerde görüyoruz. Gerçekliğimiz yitiriliyor. Bir illüzyon içinde kala kalmış bir menzilin şeklen doğrudan varlığı her gün biraz daha kesintisiz bina ediliyor. Başamir ve zümresinin ortaya saçtıkları bariz bir irine dönüşen mutlak teslimiyet her gün gerçeği biraz daha çürütüyor. Her gün bu fasit döngüye mahkum kılınıyor. Kah hak gaspları, kah hukuk çiğnenerek emek sömürülüyor. Kah bir siyaset tağül için seseden hedef kılınıyor. Kah canından canın koparıldığı insanlara güç cüretle linçler tertip ediliyor. Kah öyle, kah böyle bir asırlık olan demokrasi var bu memlekette cümlecici. Her defasında biraz daha gerçekliğinden kopmuş, yıpranmış bir tağüllüsüm geliyor. Kesin bilgi. Bir devriye bir rezillikler silsilesi içinde bu ülkede yaşama gayet gösteren sıradan insanın ve yurttaşın hakları zayi olunuyor. Açık, aleni bir biçimde yerine ikame ettirenlerin utanç verici suretleriyle bir menzilin çürümesi sağlamalılıyor. Bir kere daha her şey yeniden sıfırlanıyor. Kötülüğün galibiyeti adına mutlak bir biçimde var demiş falsoları, buralardan bile anlaşılan bir kırılganlık hali içinde yol, yön, gün ve gelecek yerle bir ediliyor. Gerçeklik tas tamam cerahatin yıkımı, Katran karanlığına reyin ediliyor. Bunu bilelim, bunu söyleyelim. 200. defadır Sesli Meram burada, karşı radyoda. 328. döngüsünü tamamlıyor. Artık 10 ya da 11. sezonun içerisinde. Dius çizgi makina.blokspot.com, Sesli Karşı Radyo.com ve Soundcloud.com/slash-karşı-radyo adreslerindeyiz. İliştiğimiz, duyulmaya çalıştığımız yıkımın ortasında bir ses verebilmek. Destiny Wishit FX9 online'dan haftanın vedasını oluşturacak.